Alâ <gülüyor> hamîmî gazâin Dil hâlgî kullîhîmî Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn As-salâtu ve selâm Alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âliye Hadis-i şerifte Uzun bir hadis-i şerif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 bulunulacak. Hasenesi olmayan helak olacak şimdi mizanda femesequl et mevazinuhu sağ tarafta mizanda tartılan sevaplar haseneler ağır gelirse fevla hakumul ancak onlar felaha erecekler. Ve khafet kimin e, sağ tarafındaki e, ameller e, hafif gelirse ve sol tarafı ağır basarsa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 ne diyor işte efendim? Maleh ader kitap layıv Küçük büyük bir şey bırakmıyor. İlah saha. Hepsini yazıyor kitap. Onun için yaptıkları işleri Allah'ın zorunda dosyasında kendi amel defterlerinde evvela hazır buldular. Öyle yazdı mı Rabbi ki haddi? zulmetmez. Yapmadığını yaptı diye yazmaz e, günah olarak.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 وَتَصْعَدُ الْحَفَظَّةُ yazıcı melekler yükseltir بِعَمَلْ عَبْدِ amel, kulun amellerini Min صَلَاتِ namaz var tabi nafile namazlar var tabi sünnetler var farzlar var hepsi var ve zekatin cekat vermiş işte o gün cekat verdiği güne denk geliyor mesela dosyada her gün günlük yazılıyor adam zekat veriyor bir gün cekat veriyor mesela ve hacin, işte dediğim gibi hac rastlamış ve umretini umre yapmış mesela o oruç, işte Ramazan'da adam e, umre yapıyor, çok faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile haç yapmak gibidir. Ece hem hem de umre yapılıyor. İşte mesela bunlar bir günün dosyasına girebilir. Fevcavizun bunlar bunların hepsi aynı gün yapılmak değil yani misal olarak zikrediliyor. Çünkü haçla umre aynı gün yapılamaz mesela. O bakımdan. Ama şimdi bu adamın dosyasında mesela bunlar var. Füjavi Geçirirler bir onun amellerini ile sema Altıncı 6. kat semaya kadar gelirler. Ne demek? Gıybeti atlatmış, dünya menfaatini atlatmış, kibri atlatmış, ucubu atlatmış. Ondan sonra efendim eee hasedi atlatmış. Yani bunlar yok adamda. Bu böyle adam zaten nerede var? Bu adamı getirirler 6. kata.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 Esabe ona sahabe demiş belaun bir hastalık ya durun ya sıkıntı. Musibet. Çocuğu ölmüş, dükkanı yanmış. Adam dayak yemiş falan falan. Hiç kimse acımaz. Belkane bilakis idi. Yeşmetü sevinirdi bir adamın başına gelene. Şimdi bir adam sabah namaz kılacak, akşama kadar alacak, akşam oruç tutacak, hac, umre, zekat, hayır hasene her şeyi yapıyor. Ama demek adamda ruh yok. Demek adamda vicdan yok. Bu adam işi otomatiğe bağlamış. Demek ki taklitçi. Yani adet kabiliğinden yapıyor. Yani alışkanlık olmuş. Bazı insanlara da ibadet alışkanlık oluyor. Yani nasıl ki bazı insanlar günaha alışmış. Bazı insan ibadete alışmış. Bunun gibi ibadet olmuyor. Çünkü niyet yok, şuur yok. Merhamet yok. Acımak yok. Bunun adet oluyor. Yani adet işte. Acıkınca yemek yiyoruz ya adet. Buna döndü bu iş. Bir insan nasıl açmaz ya? La adhulü'l cennete illa rahim. Cennete ancak merhametliler dahil olabilir. Hadis-i şerifte buyruluyor. Bir adamda merhamet yoksa cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları öpüyor, işte torunlarını seviyor. Birisi gördü ne dedi? Ya benim 10 tane çocuğum var. Bugünle kadar bir tanesini öpmemişim. Sen nasıl böyle çoluğun çocuğunu öpüyorsun? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah senin kalbinden merhamet duygusunu, acımayı, şefkati aldıysa ben ne yapayım? Merhamet ve acımak ancak şakilerin, bedbakların sonu kötü olacakların, imansız öleceklerin kalbinden nez edilir Yani sökülüp alınır. Bu iyi alamet değil. Bir adamda merhamet yoksa sonu kötü. Acımıyor. İnnemâ yerhamillâhu min ubbâdirruhemâ. Kullar içerisinde ancak Allah kime acır? Celle Celaluhu acıyanlara acır. Rahmet merhamet edenlere acır. Başka adı şey. el Rahimun rahammûn ur Yevmel-Kıyâmet. Kıyamet günü Rahman Allah'ın sıfatıdır. Çok acıyan. Kime acır? Rahimlere acır. Yani birbirine acıyanlara acır. Hele ki kardeşlerine, hele ki halalaların teyzelerine, hele ki sılay Rahim. Bak Rahim. El-Rahim şücreti Rahman. Rahim anne rahmidir. Anne rahminin adına niye rahim dendi? Rahim merhametten gelir. Çünkü o rahimde birleşenler yani akrabalık orada doğuyor. Aynı batında olmak. Hasebiyle insanlar kardeş oluyor, amca oluyor, hala oluyor. Yani o babasının babasıyla aynı rahimde. Bu kendisiyle aynı rahimde. Kardeş kendisiyle aynı rahimde. Efendim amca babasıyla aynı rahimde. Değil mi? Teyze annesiyle aynı rahimde. Hepsi rahimde birleşmişler ki akraba nereden olacağız? Rahman'dan alınmış o isim. Niye millet birbirine acısın akraba diye. Aramaz, sormaz, hal, hal hatır, fakir fukara. Bir de akrabasını keser ilişkiyi çoklara. Bunlara Allah acır mı yani? Ne kadar ibadet yaparsa yapsın işte. Altıncı kat semadan aşağı vurulacak merhamet yok. Özellikle bunu söyledim yani. Merhametin önemini anlatmak için. Ve Musa Aleyhisselam biliyorsun çobanlık etti. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Sekiz sene şart koştu. Şuaim Aleyhisselam sonra feyin Aşram Feynetmemde dedik, o on seneyi tamamlarsan kendin bilirsin, senin lütfundan olur dedi. Musa Aleyhisselam da işte kabul etti. On sene kadar çobanlık yaptı Medyen'de. Orada çobanlık yaparken halbuki Musa Aleyhisselam'ı sert e, biliriz. Mizac olarak e, çok haşa tabii kaba demeyelim ama aşırı sert yani. Olduğunu biliyoruz. Karun'a acımamasından ondan sonra efendim Pelham'a acımamasından vesaire yani beddua etmesinden öyle huyları var. Ama onlar hep Allah'ın haklarına Taluk eden konularda da. Peygamberler nefsi için gazaplanmaz. E sen ona kad bir kadın namusuz fahişeyle iftira atarsan Musa Aleyhisselam da toprağı seni yutturur. Erduhudî diye, diye emreder. Ey yer yut bunu. Adam yalvarı yalvarı acımaz. E niye acımaz? E şimdi bana yapılan kumpas gibi bir şey yani. Bu şimdi e, namusuzluk iftirası e, çok kötü bir şey. Bir de e, burada sadece benim şahsımla kalmıyor ki. Beni bu kadar dinleyen, benden hidayet bulmuş, işte namaza başlamış, bilmem ne, 40 senelik bir benim mazim var. E bu kadar insanı ne yapıyorsun? E, zan altında bırakıyorsun, insanlara sövdürüyorsun, hakaret ettiriyorsun. İnsanları Kur'an'a sövdürüyorsun. Bu hacılar böyle, bu hocalar, bu sakallar, cübbeler bilmem ne falan. E neler dedirttiler? E şimdi bunlar Allah'ın hakkıdır. Benim hakkım değil ki ne? Onun için Musa Aleyhisselam'ın gazapları da bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Kendi illaki merhametliydi merhametsizler şakidir diyor. E nasıl Musa At sem şakı olur? Sahitlerin reislerindendir. Bir koyun otarken işte sürü beklerken kuzunun biri kaçmış e, yani kaçtı ama kurdayam olacak. Musa acıdı ona koşuyor peşine. O da bir kaçıyor bu da koşuyor peşine. O da, e, Musa At sem da çok yoruldu yani ha o kadar kaçtı ki. Sonunda zorla yani yakalayabildi onu. Dedi, ya miskine. Yani koy, ko, kuzuya diyor. E, Zavallı kuzu diyor yani. El ve e, et abdenefseki. Beni de yordun, kendini de yordun. Bak nefesin kesildi. Diye. Kuzuyu aldı koyuna bağ, bağrına bastı. Kuzuyu seviyor böyle. Kuzun da kalbi çırpıyor tabii ki. Çok kocan ne olur öyle. Öyle onu sevdi. Ona acıdı böyle. Ondan sonra Mevla buyurdu ona. Fe bir rahmet dike Ya Musa sen benim mahlukatımdan bir kuzuyu acıdığın için ekram tüke ve sıstafeydüke Ben de sana makam verdim, ikram yaptım, seni peygamber olarak seçtim diyor. Cık, bu işler böyle işler. Yani Allah Teala senin hangi amelini beğenir? Seni hangi amelinden ödüllendirip bunu bilemezsin. Onun için salih amellerini hepsine gayret etmek lazım. Bak merhametten dolayı peygamber oldu. Mevla Ezel'de onun peygamberlik kararı vermiş. Ama. ama yaratıldıktan sonra bir sebep var her şeyde. İşte o sebep ne oldu? Bir kuzuya acıması oldu. Yani merhamet insanı büyük, yüksek makamlara çıkardı. Fahişe katına ne oldu? bu Buhari hadisinde geçen. Geldi kuyunun başına baktık köpek dilini çıkartmış kuyudan da ipi yok e, kovası yok köpek nasıl su çıkarsın? E, kuyu kuyuda su var ama köpek içine de dalamıyor kuyunun ağzı var su aşağıda biraz ya e, bu sefer ölecek orada Efendim, köpek de, yani köpek ku, deyip geçebilir misin? Allah'ın yaratıklarındandır yani kuzu kuzu acını da köpeğe acınmaz mı? Bomuza bile acınır Allah'ın makrukatı olması hasebiyle Kalkıp sen efendim keyfine domuz vur. Veyahut ondan sonra git domuza müste yap işte. Canlı canlı git ayağını kes bilmem ne. Ya şimdi bu böyle eziyet hayvana var mı? Domuz, domuz da olsa sen domuza eziyet diye bir şey İslam'da var mı? Yok. Her şeyin usulü adabı erkanı var. E zarar verirse öldürüyorsun. Öldürmen de usulü adabı var. Sen gidip de e, efendim... Oyun için, eğlence için, keyif için, hedef tahtası gibi domuzu koyuyor ya. Ondan sonra bütün gelene gidene vurdur. bir şey var mı? O zaman köpek olabilir. Su ihtiyacı var. Ondan sonra o da orada e, ayağından kazmış yeri. E, alttan biraz serinlik çıksın diye. Üstü tabii çöl, sıcak. Alttan bir serinlik çıkmış. Dilini böyle yatırmış. Efendim e, orada serinliğe değdiriyor da. Canını kurtarmaya çalışıyor. O fahişe kadında geldi. Baktı ki bu da dedi benim gibi susamış. Ondan sonra başında örtü vardı. Baş örtüsünü çıkarttı. Demek su yakındaydı. Baş örtüsü biraz uzun da olabilir. Çünkü dolamalar var mesela bazı bir iki metreye gider. Onu çıkarttı. Sonra diyor. Hadis-i Şerif böyle anlatıyor yani. Ben size şey yapmıyorum. Tafsilata girmiyorum. E, ayakkabısını çıkarttı. Ayakkabısına o şeyi baş örtüsünü bağladı. Oradan aldı, su çekti. O suyu da getirdi, köpeğe içirdi. Köpek de işte canını kurtardı. Allah o faşa kadına teşekkür etti ve onun bütün günahlarını orada affetti. O güne kadar, dünya kadar, efendim, e, günah işlemiş. Zina bu ya. Ama bu da Allah bu ya. Benim rahmetim nerede diyor o zaman? Feyne rahmeti, kullarım çok günahkarsınız, hatalısınız, bozuksunuz, yanlışsınız, şusunuz, musunuz? Ama Mevla böyle, benim rahmetim nerede kaldı? Bir de rahmetim devreye girecek bir yerde. E rahmet devreye girdi. Neden? Köpeğe acımaktan. Yine burada merhametin ne kadar büyük bir şey olduğu, en büyük günahları affettirdiği anlaşılıyor. Bu hadisler anlaşılıyor? Rahmetsizliğin, acımasızlığın en büyük ibadetleri iptal ettirdiği. Ustura iki taraflı kesiyor. Acıyan en büyük günahları bağışlanıyor. Acımayanın büyük amelleri altıncı kattan atılıyor aşağı. O zaman işte tabi bu da Allah vergisi. Çocukluktan beri de bir fıtrattır. Bazı insan merhametsiz olur ya. Bazı insan. Çok acımasız insanlar var. Anasına acımıyor ya. Babasına acımıyor. Kardeşine acımıyor. Nerede kaldı yabancıya ya? Karısına acımıyor. Dövüyor, dövüyor, dövüyor. Sakallı adamlar duyuyorum ben ya. Sakallı cübbeli adamlar duyuyorum. Kadın cihazlar telefon ediyorlar. Ben kadınlarla konuşmam. Adetim yok yani. Böyle şey etmedim. caiz değil demiyorum da. Çünkü bazı efendiler konuşuyor. Konuşabilir. Adam fetva soruyor, cevap verecek. Kadının arzu haline atıyor. Bunlar caiz bir şey demiyorum. Usulü dairesinde konuşulur. Telefonu kastediyorum. Yan yana gelirse halvet haram, Tek başına bir yerde kalamaz. Yabancı o ayrı bir şey. Ben telefonla da konuşmuyorum. Usulüm de yok yani. Hiç senelerdir hiç yapmıyorum. Ancak bana tabii haberler geliyor işte. oraya buraya arıyorum. Ya işte benim Hoca vazda bu işe değinsin. Ya hoca vazda değinsin de ben ne yapayım işte. Senin kocanın adını veremem, bilmem. Ya bu sefer daha çok döver seni. E ben bu sefer bir şey diyemiyorum. Ama duyduğum şeyler yani beni şaşırtıyor. Yani bu namaz kılıyorsun, teheccüde kalkıyorsun veya işte sakal bırakmışsın, cüppe şalvar giyiyorsun. Yani utanmaz adamsın ya. Ne merhametsiz adamsın. Ne vicdansız adamsın. Her gün kadın dövülür mü? E bir gün bile tövülmez ya. İniyle aldırın bu nisan. Ben kadınlara vurmam buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El kaldırmamış ya. Hanımındaki hanımlar da. Analarımız tabi baya da bir sıkıntılarda çıktı yani. Tabi kumalıktan, kıskançlıktan. E gitti camide yattı iki ay evini, ocağını terk etti de bir kimseye dokunmadı. Bir sesiyle bağırmaz ya? Ahlak budur ya. Sünnet budur. Misva koydun ağzına diye sünnet bitti mi? Sarı sardın kafana. Sünnet bitti. Bir de al var ki Rabbine yalvar. Ondan sonra bizimki bir efendi muttakilerin önünde imam olmuş. Yaparak saatekarlığı ya. Sen karını dövüyorsan sen de takva yok. Sende sünnete ittiba yok. Sende Resulullah'a uymak yok sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl, nasıl işte kadına? Efendim abi, geçimsizlik var. Ya geçimsizlik varsa ayrılmak halaldır. Yani her gün kadın dövülür mü? O zaman boşanırsın. Ya boşanırsın yani. Medeni insan gibi boşanırsın. Kadını da Efendim zora sokmasın. Haklarını verilsin. Ayrılsın. Ne yapalım? Geçinemiyoruz. Dayak atılır mı ya? Kadın seni de sen sabretçesin. Babamın ilk şeyhi yani efendi Hazretleri, Abdullah Efendi Hazretleri. Yani Efendi Hazreti Çarşamba'ya gelmeden babam tarikatlıydı. Da yani efendi 50'lerde yani benim babam çocukken falan Abdullah Efendi'yi buldu. Peşiktaş Yahya Efendi Dergâhı şeyhiydi o zaman. Orada yatar. Büyük veli ya her gün hanımından dayak geldi. Her gün hanımından dayak geldi. Böyle bazı yere yaralı bereli vazı çıkardı. Çubak hutbesine. Bütün ağalar, paşalar da onun hutbesine gelirdi. Akademi boşalırdı. Paşalar o zaman düşün. Kırklı yıllar, 50'li yıllar askeriyeyi düşün. Onlar bile onun mesnevi derslerine gelirdi. Hutbeyi orada dinlerdiler. Ama neden? İşte derdi evladım... Bu millet benim sözümü dinliyorsa işte ben de karıdan dayak yediğim içindir. Sabrediyorum derdi. Allah da bana milleti musakhar Sabre Sabredecekse. Artık ihvanları bıktı dediler. Efendi Hazretleri bu kadar dayak yenir mi ya? Biz bu karıyı Zorladılar, zorladılar. En sonunda mahkemeye götürdü. Bir yakın ihvanı vardı. Bu şey Hazretleri'nin orada türbe darlık ederdi. Sonra 100 yaşına yakın vefat etti. O da çok mübarek bir zattı. Ona da Sultan, kara camette türbe yaptılar yani. Ben de çok severdi. Bana da bir mübarek tahta kılıç hediye etti. Vefattan evvel gitmiştim yanına. Yataktan çıkarttı öyle dedi. Bu sana Zamanı gelir dedi. Ben anlamadım bir şey tabii. Saklıyorum onu da. Bu da Evliya Allah'tan bir zat. Herkes ziyaret ederdi onu. O Abdülham Efendi Hazretleri'nin yakınıydı yani. iyi müridiydi. Aldı götürdü onu zorla mahkemeye. Boş attırdı hanımından. Ondan sonra Abdülham Efendi Hazretleri derdi ki Kaddesi Allah'a sallallahu Diyahu derdi beni bu kadından boş Şimdi bütün feyizim kaçtı derdi. Ben ne güzel sohbet yapıyordum, geceleri nur yağıyordu, çok feyiz oluyordu der. Meğer derdi buna sabretmekten oluyormuş derdi. Evliyaullah böyle yapıyordu. Ya. Şibli Hazretleri mi olacak? ya bu Ezil i Bestami Olacak. Kaç defa gördüm yani kitapta. Adam onu ziyarete geldi, hanımına kapıyı çaldı. Efendim evinin kapısını çaldı, uzakta durdu. Hanım içeride seslendi, ne arıyorsun? Dedi işte Efendi Hazretleri'ni ziyarete geldi. Ne Efendi Hazretleri? Salah'ın biri dedi seri dedi. Bütün millet ziyarete geliyor dedi. Bilmiyorum. Sövdü. Saydı kocasına. Yani çok büyük velilerden biri bu. Onunla sonra Allah Allah dedim. Ne kadına düşmüş ya. Bir de gitti yolun kenarında bekliyor. Çünkü eve gelirken dedi yolun topluma gitmiş daha. Gelirken yolda görürsen gör. Bir de baktı ki mübarek. Aslana binmiş. Odunları da öbür aslana yüklemiş. Öbürüne de kamçı yapmış şeyi. Bir tane yılan elin de onunla da aslana vuruyor. Sağolun. Adam heybetinden az daha bayılacak düşecek. Bu ne makamlar sahibi bu büyük veli falan. Evladım dedi o evdekini gördün ya dedi. Ona sabir etmekten bize de bu işler veriliyor. Bu işler kolay değil ya. Sinirim bozuldu. Çak bir tane karı ya bilmem ne. Terbiyesiz adam. Ne meramesiz adamsın. Dövmek yok. El uzatmak yok. Bağırmak da yok. Ses yükseltmek de yok. Terbiyeli o. Resulullah'ın ümmetiysen sünnete ittiba et. Sünnet budur. Acı ya. Acı. Terahum kıl Nisa'ya gel gidelim. Cemal-i Mahkeme, çok acı derdi. Efendiler, erkekleri yarım saat derdi dinlemez, kadınlar 30 saat dinler derdi. Çünkü neden şeyhleri buyurmuş ki, acı, merhametli ol. Öyle derdi, zavallılar derdi, yazık onlara derdi. Çok uzaklardan geliyorlar, geri gidiyorlar, kocalarına ev yemek yetiştirecekler, onları bekletmeyelim der. Dersleri durdururdu biz, tefsir yazardık, durun derdi, kadınların şeyini dersini öğreteyim, bizi bekletir diye Sen bekle derdi. Çünkü o derdi yetişecek derdi. Onu açmak lazım. Kim bilir ne zorluklarla gelmiş derdi. İnsan böyle muamele yapması lazım. Merhamet budur. Evet. Küllü nebi raa. Hatta tezara şefkatü alel kalp. Her peygamber çobanlık niye yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil. Eccad dağlarında çobanlık yaptı. Çünkü koyuna kuzuyu acıyacak. Onları kurttan koruyacak. Sürü muhafaza edecek. Allah'ın yarattığı e, hayvanlara... Şefkati zahir olması için. Yani acıyor mu acımıyor mu? Yani o acıma hissi, duygusu hayvanlara karşı evvela belirecek. Ondan sonra insanlara kırktan sonra peygamber olacak. Çünkü gençliklerinde hep çobanlık yapmışlar. Bu merhameti geliştirme meselesi yani. Onun için bu melek 6. kat semanının kapısı, kapısının sahibi. Ne dedi? En-i rahmeti. Ben rahmet meleğim. Yani merhametten sorumluyum. Acımakla görevliyim. Kulların acıyıp acımadığını teftişle görevliyim. Çünkü meleklerde zaten kendi nefsinden gazap olmaz, şehvet olmaz, sinir olmaz, öfke olmaz. Şimdi melek yani rahmet, insanların rahmet edip etmediğinin görevlisiyim yani. Teftişçiyim ben. Emerani Rabbi, Rabbim bana emretti la dea. Bırakmayacağım, terk etmeyeceğim. Amelev bu adamın amelleri. Yüce geçsinliği Ben Nibbeni ila gayri. Benden gayrına geçemez. Yani yedinci kata çıkartmam, küt aşağı. Ne oldu bu kadar ibadetmişti? Onun için sarığın sakalın seni kandırmasın. Eğer insanlara merhametsiz davranıyorsan amellerin reddedilmiştir. Haberin olsun. Kâle <gülüyor> hadis-i şerif rahisi devam etti. Ve tesadül hafaza diyor. Hafaza melekleri yükseltir. Bir amel Başka bir kulun amelini aldılar. Çıkartıyorlar. Mevla mekanda münezze. Gökte kabul edilecek divanlar, dosyalar, yerler var gökte. Mevla değil gökte. Haşer. Min savmin. Oruç var. O salatin namazlar var. Farzlar, vacipler, sünnetler, müsaabitler, nafileler dolu var. Ve nefakatin infaklar var. Yani ee, harcamalar yapmış yani. Fitreler, cekatlar, sadakar. Vecdihadin. İçtihat yani burada ya fıkıh manasında diye düşünmüyorum ama e, ibadette gayret manası anlıyorum. İbadette çok gayret. İçtihat cehtten gelir. cehet ne demektir? Efendim, çok zorlamak kendisini yani. Çok zorlamak çünkü bazı insanlar hakikaten ee, az uyurlar, az yerler, az içeriler buna riyazat da e, dönüyor deniyor. Bunlar e, başkalarının yapamayacağı kadar fazla ibadet yapmışlar yani. O kelime olarak mana vermemişler. Demek ki benim anladığım gibi. Özel bir mana olsa şerrederdiler. Ve vera'in, vera vera ne demek? Haramı bırak, şüpheden de sakınıyor. Şüpheden en ufak bir rızka şüphe karışsa Efendim o parayla işte o parayı almıyor İşte efendim ondan yemek almıyor İşte beni bu yemeğin içinde ne var İşte soruyor bu ne ile yapılmış Bilmem ne araştırıyor Yok işte et geliyor ne, Bu et besmeleli midir besmelesiz midir Kim kesti kim kesmedi İşte kasabına bakıyor hatta Görünen ekmeği almaz Vitrinde görünen ekmeği almaz De ki bana arkadan kimsenin görmediği yerden ver çünkü neden göz kalmış olabilir? İşte belki biri baktı alamadı falan. Cık. O kadar yani adam takva. Hiç şüpheli şeylere bile yanaşmamış yani. Bırak haramı, günahı, mekruhu bırak. Leo bu adamın amelleri hiç umar deviyun e, deviyun yani uğultu var, ses var. K, deviradi. Şimşek e, gök gürültüsü gibi. Şimşek çakınca gök gürler. O gök gürlemek nasıl bir şey? Bazı kere durduğumuz yerden kafayı yiyoruz. Sanki kafayı eğmekle kurtulursa, yıldırım vursa kafayı eğsen gidersin. Fark etmez ama insanı yani şey yapıyor, efendim ezici bir güç gibi boyun eğdittiriyor böyle yani. Korkutuyor yani. Bir pa patlıyor. Amellerinin öyle gürültüleri var. Ne demek gürültüleri var? Yani gümbür gümbür. Gümbür gümbür ne demek yani? Teşhir ediyorlar onu. Melekler uğurluyor onu yani. Maşallah ne güzel ameller. Birinci kattan geçiyor. ikinci kata melekler uğurluyor. Oradan alıyor. ikinci kattan üçüncü kata melekler uğurluyor. Zikirlerle, tesbihlerle böyle gümbür gümbür gidiyor. Ve dawun nuru var, ziyası var. Güneşin ışığı gibi parlıyor. Parıl parıl parlıyor. Bak işte önceden dedim ama şimdi geldi. Ben onu sonra görmemiştim. Ma'u o ibadetle beraber var. Selaset alafin melek. Üç bin melek yanında refakatçi. 3000 bin melek. Bir meleğin bir sesi var ya dünyadakiler ödünü koparır. Melekler çok güçlü sesleri var. 3000 bin melek refakatçi. Yani ne mübarek faziletli ameller diye götürüyor. O amellerin manevi tarafı nurlu ya. Onlar da onları seviyorlar. Götürüyor. Fevcavüzüne geçirtiyorlar bir onu. İles Sema et Yedinci kat semaya götürüyorlar. Ama ben fikrimi değiştirdim. Niye fikrimi değiştirdim? O içtihat şey olabilir. Fıkıhtaki içtihat olabilir. Yani bildiğimiz Mahamu gibi müçtehit anında değil ya. Fakih manasında. Çünkü mezhebin içinde de müçtehitler var. Yani mezhep kurucu değil de mezhebin içinde. Yani ma'mazam talebelerinden dünya kadar müçtehit var. Bunlara fakih deniyor. Yani mezhep sahibi değil. Mezhebin içinde müçtehit. Çünkü neden ileride öyle anladım şimdi. Görünce Fıkıhçı yani fıkıhçı Adam iyi fıkıhçılık da yapmış fetvalar vermiş bütün millete falan Ameller çok görüntüde güzel Alıyorlar Kibir şeyi Ne diyeyim sana Gıybet teftişinden geçti Ondan sonra dünya menfaati istemesinden Geçti ondan sonra Kibirden geçti Ucub'den geçti hasetten Geçti ondan sonra efendim Merhametsizlikten geçti yani hepsi var onda güzel. Teftişler düzgün. Fıccavcüne <gülüyor> <gülüyor> geçiriyorlar bir onun amellerini. İlesse ma sabiati. Yedinci katkuya kadar gelmiş. Yedinci kata çıkmak ne demek? Herkes yolda dökülen dökülene. Fakülü <gülüyor> derlevum onlara. Yani o ameli getiren melekleri yani. Üç bin refakatçiyle beraber. Hafaza melekleriyle geldiler. El melekü melek, el müvekkeli görevlenmiş bihi. O amelle görevli melek. Kifu durun bu vurun. Bir hadel ameli, bu ameli alın götürün ve ceza sahibi. Sahibinin suratına vur. İdribu vurun cevarihı. Uzuvlarına vurun. Uzuvlarına yani. Eline vurun diyelim ki hocalık yapıyor da fıkıhçı fetvalar yazıyor, şudur budur, istisnak nüshalar kopyalamalar falan. Mesela gidin o yani göya ilim yazıyor. yani o ellerine vurun, omuzlarına vurun, kafasına vurun. Bütün uzuvlarına, ayaklarına vurun. Şimdi o geçen bir şeyde de efendim ucub ile ilgili melek de öyle demişti. İdribol, Zahra'ı ve Batna'ı demişti. Yani önüne vurun, arkasına vurun. Yani amellerini götürün, böyle çarpın yani çarpın. Bir, bir böyle göğsüne çarpın ve batnavı. bir karnına çarpın, bir sırtına çarpın. o sırtına çarpın ve o karnına çarpın. Yani onu yani acıtın yani. Ona eziyet verin yani. Gidin bu ameli. Ya 3000 bin melek beğendi. Refakatçi geldi. Nuru güneş gibi ortalığı aydınlattı. İşte her şeyin bir geç, geçtiği nokta var. Oraya geliyor orada ışığı sönüyor. Foyası meydana çıkıyor. Öbür tarafta o şey hassasiyet yok. Ne gibi? Diyeyim sana. Cihazlar var ya XT cihazları. Kimi hassas kimi daha hassas. Kimi daha daha hassas. Şeye kapıda görüyorsun bazı metallere ötmüyor. Bir içerideki uçağa yakın olsan ne oluyor? Hepten e, düğmenin içindeki bilmem neye kadar işte meslenim efendim fermuarına kadar ötüyor. Anladın mı? Daha bir içeride bir ikseyecez o da bakıyorsun kokunun kapağına kadar ötüyor. Yani her şeye bir hassasiyet yüklenmiş. Şimdi onun için birinci hatta gıybet hassasiyeti var. O orada patlıyor. Gıybetten adamda gıybet yoksa geçiyor onu. Çünkü o cihazda şey yok. Yani birinci katta hasetle ilgili araç teftiş noktası yok. Teftiş noktalarında amelleri bir şeye koyuyorlar. Cihaza koyuyorlar gibi anla şimdi. Bir bakıyor, altıncı kata gelmiş. Altıncı katta, aa adamda her şey var. Yani düzgün geçmiş, meramet yok. Yani o cihazda ne görüntüliyor? Merameti görüntüliyor. Onun için altı katı geçti. Niye geçti? Öbürleriyle ilgili sorunu yoktu. Her katı geçti. Ama burada sorun çıktı. Neden? Çünkü o kat ona göre görevlendirilmiş. Onu bakacak sırf. Bir bakın. E insan işte kalbine bakıyorlar. Anjiyolar var biliyorsunuz. İşte film çekiyorlar. Emar bir şeyler bir şey. Hepsi farklı. Yani ayağımda işte bir stres kırığı dediler. Filmde ne kadar belli olur? Film yetmedi dediler. Emar. Çünkü film o kadar anlar. Emar biraz daha içine anlar. Olmadı şimdi. Ne yapacak Siver? İşte anjiyo yapacak. Şimdi beynimin filmi çekip yetmedi. Şimdi MR çektik bu, bu, bu hafta geçen hafta. MR'dan sonra baktık ki ne oluyor? İşte tıkandı ya Bunlar ilgileniyoruz şimdi. Dualarınızı beklerim. Haziranda ne yapalım dediler? Anjiyo. Ne demek anjiyo şimdi? Film mi açtı şimdi? E şimdi MR'ı da çektik. Onda da bir şeyler görüntülendi. Fakat anjiyo. Anjiyo ne demek biliyor musun? İşte kasıktan nereden giriyor? Telle, telle, böyle şeyle yani. Telle giriyor, damardan gizliyor. Damardan buraya geliyor. İçeriden, damarın içinden bir şey geliyor buraya. O da oradan, işte profesörler, işte hocalar, dışarıdan ile işte onu oradan. Çünkü ben onu canlı oldum, şey oldum ya. Kalp anjiyosu da oldum. Bypass ayrı oldum. Kalp anjiyosu oldum, orada bayılmıyorsun. Anjiyoda uyanık görüyorsun. Uyanık gördüğün için seyrediyorsun ekranı. Oraya geliyor. Kalbin içinde en ince damarın içine geliyor böyle. Orada bir şeyler yapıyor bilmem ne yapıyor işlem yapıyor orayı. Kazıtıyor işte plak oluyor. Plağı açıyor da bir şeyler ediyor falan. balon yapıyor falan. Ben bunu gözümle seyrettim orada uyanıksın. İşte ona anjiyo deniyor. E burada ne, ne demek istiyoruz? Yani her kat semanın kendine göre görüntülemesi var. Bu görüntülemede birinci katta gıybet varsa çıkıyor öbürleri çıkmıyor. İkinci katta dünya menfaatçılığı varsa çıkıyor, öbürü çıkmıyor. Üçüncü katta kibir varsa çıkıyor, öbürleri çıkmıyor. Dördüncü katta ucub kendini beğenme varsa görüntülüyor, öbürleri çıkmıyor. Anladın mı sen? Böyle devam ediyorsun. Beşinci katta haset varsa kıskançlık, o çıkıyor. Altıncı katta merhametsizlik varsa yani, efendim acımama, o çıkıyor. Şimdi geldik, yediye kadar geldik. Demek ki bu adam da altı görüntüleme de uygun çıktı bir durum şey, mücevherliğe gerek yok. İtirabı vurun bu ameli. Cevarep on uzuvlarına vurun. Elini ayağını görün. Vurun. Ukfulu kafele yakfulu bu ik, ikfilu demiş babını demedi işte kafele yakfulu de olabilir. İkfilu yani kilit vurun ala kalbi. Bunun gidin kalbine kilit vurun. Kalbine kilit vurun. Ne demek? Kalbini damgalayın. Mühür vurun kalbini. <Kalbine> Allah kalplerine damga bastı diyor ya. Yani o mühür vurulmak demek artık bir şey anlamaz hale gelir yani. İhlas bir şey hiç bekleme adamları. Olmuş kaya gibi. Damgalı yani bu. Evet. Kalbine kilit vurun. İnni şüphes ben ehcubu engelliyorum. Arrabbi Rabbim'den. Neyi engelliyorum? Külle amelin her bir ameli ki lem yurad kastedilmedi bir o amelle vecu Rabbi. Rabbimin zatı kastedilmemiş olan hangi amel varsa Rabbimin huzuruna kabul makamına göndermem Rabbimle onun arasına yani kabul makamı ile arasına perde koyarım, hicap koyarım. Çünkü beni Allah Teala ne vermiş? Adamın işte niyetine vukufiyet vermiş. Ben onun Allah rızasını kastettim etmediğimi anlayabiliyorum. Altıncı kat Hatıma'nın görevli melekleri bunu anlayamaz. Onları geçti. Ama bana verilen özellikte Rabbimin rızası aranmış mı aranmamış mı? Ben buna bakarım. İnne uşu besi bu adam. Eradam istemişti bir ameli. Amelin bu yaptığı bu kadar işler var ya fıkıhlar, icatlar, işte ders okutmaklar, vaaz etmekler, fetva vermekler. Bunlarla ne kastetmişti? etmişti? Gayrallah. Allah'tan başka şeyler. Ne kastetmişti? İnnehu şüphesü herade kastetmişti. Bir, bu yaptığıyla yani İslam'a hizmet yapıyor görünüşte. Ders okutmak, içtihat yani. fera falan millete örnek oluyor. Rifaten yüksek bakam. öndel fukaha. Onun için bunu görünce de anladım ki bu içtihatta şey var. Yani ilim ve fıkıhta ilerleme gayreti göstermiş. Ama niyeti neymiş? Yüksek paye almak. öndel fukaha fıkıhçılar nezdinde. İşte Osmanlı zamanında. Siz şimdi, şimdi de bir hava atmalar oluyor ufak tefek ama. Yani şimdi bizim İsmaila'daki fıkıh edi. Yani şu anda dünya manasına onlara itibar yok ki. Onun için şu anda biraz Allah için olma şeyi daha arttı yani. Çünkü eskiden böyle değil eskiden. Biliyorsunuz kavuklara göre hareket, kadıysan kavun ona göre. Şeyhul İslamsan kavun ona göre. Arkadan sarkıtma ona göre. Kavuğun kademeleri, katları ona göre. Şimdi oradan tabii adamın itibarı gözüküyor. E burada da bir maaşlar ona göre. Şimdi bizim İsmaila'da normal ocağı alırsa iki bin TL. Fıkıhçı da alıyor iki bin TL. Adam şimdi niye çalışsın ki, aman fıkıhçı olayım niye maaşım 4000 bin TL olur. Böyle bir şey yok şimdi. Şimdi iklas tartta. arttı ha. Çünkü neden? Eskiden kabuk yükselirse bir kademe maaş feci artıyor. Tabii Şeyhul İstamoğlu falan keseyle gelir. Gelsin Ebu Suud ol gelsin. İbni Kemal ol gelsin. Ben bir şey demiyorum. Ellerini, aklını öper. Onlar büyük halim tabii ki. Bizim, bak benim sarığım ne kadar küçük, görebilir misin? Ben böyle yapıyor muyum? Bana koca sarıklar getiriyorlar, kızıyorum. Zaten kafam taşımıyor, boynum ağrıyor ulan kardeşim. Bana böyle hafif hafif, niye benim ilmim yok, bir şeyim bu böyle yapmayın. Şimdi burada, fukaha nezdinde rifat. Rifat demek yüksek paye. Burada ne demek biliyor musunuz? Maaşa da yansıyor. Çünkü Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi daha evvel e, tabi İçtihat, işte e, Abbasilerde Emevilerde de öyle sen. kazı Şürek misin yani mübarek adam. E, tabi onlar maaşını yüksek alabilir. Alsınlar. Adamda ona göre gayreti var. Ama sen bu ilmi niye okudun? Sen Allah için okursun da bir yere geldikten sonra sana imkan sağlarlar. Daha fazla kitap çünkü para inince o zaman daha fazla kitap alacak. Daha fazla talebe okudacak. Daha fazla adam yetiştirecek. Masrafı artar. Şu adamın ilmi seviyesi artar, masrafı artar. Geleni gideni artar. Ona yemek getirecek ikram. <gülüyor> yani bu ayrı bir şey. Ben maaşım fazla konuşmuyorum. Derdin ne? Yani sen maaşım artsın diye mi? İtibarım artsın. Ne demek? Kazasker olayım. Kazıl kuzat olayım. Sonra şeyhul istama çıkayım. Sen derdin ne yani? Vezikran şanım yürüsün. İşte herkes benden bahsetsin. Zikran anılmak. Indel <gülüyor> ulema. Alimler nezdinde. İşte bütün alimler benden konuşsun. Bütün hocalar toplansın ya falanca, işte efendim bilmem hediyeyi ezberlemiş. Yok öbürü bilmem kuduri ezberlemiş. Vay anasını, adam nasıl biz iki yüzünden okuyamıyoruz? Bu hoca nasıl böyle olmuş falan? Öbürü diyor bütün şerlerdeki kavilleri tek ezbere taramalı gibi sayıyor. Kale şöyle kıyıle böyle falan falan ve kıyıle şöyle ve yukali şöyle. Bu kadar deliller, bu adam bu kadar ekvali nasıl cem etmiş falan falan densin diye okumuş. Vosavut'ten sesi yani adının sesi geçsin her yerde anılsın filme dain bütün şehirlerde işte şimdi zaten şimdi bir internet çıktı ha burada oturuyorsun konuşuyorsun bütün dünyada duyuluyorsun eskiden böyle değildi çünkü burada bir adam meşhur olması lazım Ankara'da meşhur olacak. Oradan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen bir talebesi diyecek bizim bir hocamız var şöyle. Oradaki medresedekiler Allah Allah falan. Oradan Edirne'ye giden biri oradan oraya diyecek. Bütün herkese veriyor. Bu tabi aylar yıllar sürebiliyor. Yani ki bir Osmanlı coğrafyası veya bir dünya çapında. E bir Mahmut Efendi diyorsun. Bir ödül merasım oldu. Bütün dünya duydu onu. Ama duyulmak için okumadı ki. Allah için okudu. İhlaslı okudu. Kimseye kendini göstermek istemedi. Gösteriş yapmadı. Ben 40 sene yanında kalmışım. Yani sırf Allah için Bir kişi beni beğensin istemez Hatta beğenmesin ister Beğenmeyenlerden daha memnun olur Ya der o bizim daha iyi anlamış ki bizi beğenmiyor der Yani öbürleri anlamamış bizi beğenenler Yani efendi böyle insan E şimdi bu insanı Allah yayar Çünkü Allah Teala Şimdi şunu anlamayın Bir adam meşhursa Bir adamın adı muteberse her yerde yayılıyorsa Demek ki, bu adam bozuk adam Biz böyle mi dedik şimdi burada Bir adam Kendini meşhur etmek için okursa, zaten meşhur etmek okuyan da meşhur da olamıyor yani. Olursa da kötü meşhur oluyor. O da ayrı bir dava Şimdi bazı ilahiyatçıların durumu gibi. Meşhur oluyor, kötü meşhur oluyor. Şimdi derdi itibar kazanmak, adını andırmak, şanını yürütmek, yücretmekse bu adam burada helak olacak. Anlatılıyor şimdi. Vurun amellerini suratına, uzuvlarına vurun. Ama bir adam Allah için okuyor, Allah onu meşhur edemez mi? O zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de meşhur. Sahabe de meşhur yani. Ne alakası var? Her meşhurluk kötülükten mi gelir? Adam meşhur olmak istemez ama Allah onu meşhur eder. Çünkü bu üstada delilim nedir? Bu hadis-i şeriftir. allah Teala ne buyurur? Bir kulunu izahab ve Allah'a de nâdâ Cibril. Allah bir kulunu severse Cibril'e nida eder. Ey Cibril ben felancayı seviyorum sen de onu sev. Cibril onu sever. Cibril'in elinde irade ihtiyar yok. Cibril emir kuludur. İnsan değil ki irade kudreti olsun. Melekler müsekkar varlıklardır. Cibril ben bunu seveyim diye isteyip de sonra sevemez. Cibril'e sevdirilir. Biz sevmeye uğraşırız, belki bazı şeyler dinleriz, anlarız, hayatını okuruz, sevmeye çalışırız, sonra sevebiliriz. Cibril de öyle ben bunu inceleyeyim de seveyim diye bir şey olmaz. Cibril mecburi sever. Cibril onu sevince... Cibril gökteki meleklere seslenir. İnna Allah yuhibbu fulanen fe uhibbu. Allah falan kulunu seviyor. Ya yani şu anda dünyada yaşayanlardan bahsediyor, Ölenlerde de geçti. Şu anda bu nidalar devam ediyor. Bu sahabe dönemine ait bir şey değil, peygamberle ilgili değil mi şimdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah falan kulu seviyor, değil mi? Mahmud efendi seviyor. Anladın mı sen? Sam efendiyi seviyor. Ha o zaman Raşid er Hazretleri seviyor. Allah seviyor. Fahibbu, siz onları sevin. Bir de bakıyorsun Sami Efendi yüz binler milyonlar seviyor. Mahmud Efendi Hazretleri milyonlar seviyor. Ondan sonra bakıyorsun Adıyaman Şehri milyonlar seviyor. E seviyor, hakikaten seviyor ya. E bu nereden oluyor arkadaş? Beni niye kimse adam yöne koymuyor? Sokakta bana Allah belanı versin diye bana beddua diyor karı geçen gönül. Niye beni sevmiyor? O zaman bu zatlar sevdiriliyor. Çünkü Cibril Emre diyor, bütün gök ehli seviyor sevincesı ve yolda kabul fil art Ondan sonra Allah herkesin kalbine o kişinin sevgisini muhabbetini makbuliyetini ve itibarını koyuyor yerleştiriyor yani yeryüzünde de sevilmeye başlanıyor ama kim sevecek tabi Ya Allah'ın dostuysa tabi onu Müslümanlar sevecek yani gidip de Yahudi'nin yavrun Hristiyanların sevmesini bahsetmiyoruz Müslümanların sevmesinden bahsediyoruz Müslümanlar onu kabul ediyor Allah'ın sevdikleri, Allah'ı sevenler onu da sevmeye başlıyor. Bu kabul Allah tarafından koyuluyor. Onun için ne diyor İbrahim Hakkazleri? Bil elsin ey halki, eklam hak, ey hakkı, öğren edebi hulki. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eller. İnsanların dilleri var ya anlatıyorlar şu adam çok iyi takvar, şu bu bu. bu. iyi hoca vaaz ediyor falan. Eğer iyi şeyler insanlar söylüyorlarsa, yani eli sünnet müslümanları, bil ki bunlar Allah'ın kalemleridir diyor. Allah neyle yazar diyor? Kullarının dilleriyle yazar diyor. Onun için makbuliyet kolay bir şey değil. Canın çıksa bak ilahiyatçılar var her gün e, televizyondalar. Kendilerini çatlatıyorlar artık. Adem e, sen babası var demeye başladılar. Meryem validemizin işte çift cinciyeti var. Mucizeleri ikari o ne etti bu ne? Karılar açık gezebilir dediler. Namaz kılmasa da olur dediler. Yani adam sevileyim istiyor. Sevileyim feministler sevsin komünistler sevsin. Uğraşıyor daha insan ilahiyatçı görmüyor musun? Namaz namaz da yok diyor. Adamı beş kişi seven yok. Bizim cami cemaatinden, Müslümanlardan kimse sevmiyor bunları. Bırak şirin kapat diyor ya. İpçim adam bunlar diyor ya namazı kapatacak çok. Her gün bir fetva değiştiriyorlar. Dini bozdular diyor. Bir de millet beddua diyor ya. Ya adam o havaalanında şurada burada iki kişi selam vermiyor hocam nasılsın diye ya. Adam profesör. Ama çünkü neden? Allah kabul koymamış. Çünkü neden? Allah sevmiyor ki. Allah'ın sevdiklerini Allah kullarına sevdiriyor. Onun için meşhurluk her manada kötü değil meşhurluk için okumak kötü meşhurluk için vazetmek etmek kötü kalpleri ancak Allah biliyor onun için bu adam ne yapmış bu adam fıkıhçılar indinde muteber olayım işte şimdiki diyanetteki müftü bilmem il müftüsü oradan diyanet reisi falan fıkıhı yetiyen yani itibar para artırsa maaş maaş bu fıkıhçılar indinde yükselmek istiyor. Ulema, alimler yanında adım sanım okunsun istiyor. Film eden şehirlerde itibarım yayılsın istiyor. Emerani Rabbi. Rabbim bana emretti. En bırakmayacağım amelleri. Bunun amellerini yüce avüzünü beni geçemez. İla gayri, Benden gayrına gidemez. Buradan aşağı in aşağı. Ve küllü amelin hangi amel? Fıkıh olsun. Ders okutmak olsun. Vaaz etmek olsun. Takvadan ileri vera olsun. Böyle. Karınca incitmez. Ne mübarek adam zannetersin. Lem yekün eğer değilse lillahi Allah için. Halisan. Sırf Allah için diyse, Karışıksız bulaşıksız değilse. Geçen derste anlattığım gibi. Süt gibi değilse böyle. Süt gibi nerler ne? Niye süt gibi derler? Karışıksız. İçinde ne gübret bulaşıyor hayvanın karnından. Ne kan bulaşıyor hayvanın tamarından. Süt aradan çıkıyor. Süt gibi çıkıyor. Bir damla sonra düşse onun bir kovaya o halis olmuyor. İşte halis olmayan her amel fe ve o riyan gösteriş olur. Ve la Allah kabul etmez. Amelel murai. Riya yapan amel Allah kabul etmez. Altı kattan geçti ama bendenleri geçemez dedi. Hatta aşağı gitti. İşimiz çok sıkıntılı. Özellikle bu son madde biraz hocaları ve hafızları çok ilgilendiriyor. Çünkü şu anda işte itibar şu bu e, meşhur olma veya işte millet bana itibar etsin dertleri falan şu anda biraz pek maaş artışları yok öyle. Sen daha fazla alimsin diye kimsasın daha fazla para vermez. Şu anda yani. Herkes eşit. Bizim cemaatta bile eşit. Herkes maaş alıyor. Efendim yeni ge gelen icazetli hoca da aynı maaş alıyor. Eski de aynı maaş alıyor. İ e, kıdem yok. E, fazla hizmet yaptı ona göre maaşını arttırış yok falan. Teşvik yok yani aslında doğruyu konuşayım da. Ama mesele adam niye okuyormuş? İtibarım artsın, itibarım artınca da param artar falan ve O dünya menfaatına tahvil eder işi. Ama riyaya girer. Çünkü neden insan sırf Allah için okumalı, Allah için vaaz etmeli, Allah için okutmalı. Ve fıkıh çalışmalı, fetva vermeli falan falan. Allah Teala cümlemizi bu vartalara düşmekten muhafaza eylesin. İhlas ile halas müessere eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen. كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين ماب لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناطبه محمد صاغه الرحمن بنعام ماب لا يصلي و لم دائما أبدا على حبيبك فاي للخلق الخلق كله